Eun billahi ne bismillahirrahmanirrahim ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve şururi ve min a'malina men ve men ve en la illallah ve abduhu ve kainestag al hadis kitabullah ve hayrul hadi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve serrul umuri muhtesatetha ve kullu muhtesaten bil ah ve kullu bil alal ve kullu dalalatin finnar Rabbi israh sadri yassirli emri wahlul uqdatam min lisani yafqahu kavli Safhanullah aleyh selamın davetinden bahsetmiştik şimdi biraz daha detaylı olarak Nuh Aleyhisselam'ın Peygamberi olarak görevlendirilmesi kavmiyle arasında geçenler bunlardan çıkan çıkarılacak dersler ile devam edeceğiz inşallah. Allah'ı birleme ve ona hiçbir şey şirk koşmama ilkesi yeryüzünde Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamıştır. Yeryüzünde Allah'a şirk koşan hiç kimse yoktu. Sahi Buhari'de geldiğine göre Tevhid Adem Aleyhisselam'dan sonra 10 asır devam etmiştir tevhid üzere. Adem ile Nuh'un arasında 10 asır vardır. Hepsi de İslam üzeredir. Bu, Buhari'de geçen bir rivayet. Eğer buradaki kurundan maksat 100 sene ise, tıpkı insanların çoğunun aklına geldiği gibi, o zaman kesinlikle Adem ile Nuh'un arasında 1000 sene var demektir. Fakat İbn Abbas'ın, Genel itibarla hepsini İslam'la kayıtlaması bir zıtlık teşkil etmez. Çünkü mümkündür ki Adem ile Nuh'un arasındaki son asırlarda insanlar İslam üzere olmayabilirler. Fakat Ebu İmame hadisi sadece 10 asırla sınırlıdır. İbn Abbas ise onların hepsinin İslam üzere olduğunu bize fazladan bildirmektedir. Bu divayet ehli kitaptan olan tarihçilerin ve diğerlerinin Kabil ile oğulları ateşe taparlardı sözlerini reddetmektedir. Doğrusun Allah diyor. Bu salih asırlardan sonra gelen nesil yavaş yavaş tevhidden uzaklaşıp putlara tapmaya başladılar. Bunun sebebini yine Buhari sahinde İbn-i o da Ata'dan, o da İbn-i Abbas radiyallahu anhadan naklediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın ve küfür kodamanları halka dediler ki, Sakın mabutlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suvadan, Yeğustan, Yeğuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Ayetin tefsirinde rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nuh'un kavmindeki putlar daha sonra Araplarda da mevcut olmuştur. Ved'de gelince o Cendel Vadisi'ndeki Hurmalık'taki Kerb kabilesinin Süva, Suva idi. Yevus'a gelince o da Muratlılarındı. Daha sonra Sebe'de, Curuf bölgesindeki uzayf oğullarının oldu. Yevuk'a gelince o da Hemedanlıların putuydu. Nesir ise Ali Zilkila'nın yani baş, başı ayağı kirli savaşçı bir toplum demektir bu. Himyerlilerin idi. Bunlar Nuh kavminden salih insanların isimleridir. Yani bu ayette sayılan ve Süva'yı, Yevus'u, Yevuk'u ve Nesri bırakmayın diye Kavminin bahsettiği bu isimler Nuh Aleyhisselam zamanında yaşamış salih kimselerin isimleriydi. Ne zamanki öldüler şeytan onların kavimlerine onların oturdukları yerlere heykellerini dikin ve o heykellere kendi isimlerini verin diye fısıldadı. Bu, bu şekilde iba verdi. Onlar da yaptılar. Fakat o heykellere ibadet olunmuyordu henüz. Ne zaman ki onlar yapanlar bu putları, heykelleri dikenler öldü ve ilim yok oldu. Onlara ibadet olunmaya başladı. İbn İmam Taberi tefsirinde onlar yani Yehus ve Yehuk salih insanlardı. Adem ile Nuh aleyhisselam arasında yaşamışlardı. Kendilerine tabi olanlar vardı. Ne zaman ki öldüler, onlara tabi olanlar dediler ki: "Bunların suretlerini yaparsak, onu görüp hatırladığımızda daha bir şekle ibadet yaparız." Bunun üzerine onların suretlerini yaptılar. Onlar ölüp de başkaları gelince şeytan onlara hile yapıp dedi ki Onlar yani önceki nesil bunlara ibadet ediyorlardı. Onlar vasıtasıyla yağmur yağar. Bunun üzerine bunlar da sonraki nesil de onlara ibadet etmeye başladılar. Ve ne zamanki bela umumileşti, fesat yayıldı ve insanlar Allah'tan başka putlara ibadete tamamen koyuldular. Cenab-ı Hak kulu Nuh aleyhisselam seçti ki kavmini azapla korkulsun. Buhari ve Müslim'de sabit olduğu üzere Nuh Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzü ahalisine gönderdiği ilk Resuldür. Buhari ve Müslim'de yer alan Ebu Hayyan'dan, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'den rivayetine göre. Nuh'a gelip şöyle diyorlardı. Ey Nuh, sen yeryüzü ehline gönderilen Rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükredici bir kul olarak isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz halimizi görmez misin? Başımıza gelenleri görmez misin? Rabbine karşı bize şefaat etmeyecek misin? Bu demektir ki Adem ve İdris Resul değil Nebi idiler. Yani e, Nebi peygamber ile Resul arasında şöyle bir fark var. Resul yeni bir şeriat getiren. Yeni bir Allah'ın emirlerini, yeni bir din getiren peygamber anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın zikri 43 yerde vardır olmuştur. Araf, Hut, Muminun Şura, Kamer ve Nuh surelerinde ise onun kısası detaylı olarak anlatılmaktadır. Sahinde rivayet etmiş olduğu İbn Abbas hadisinde pek çok dersler ve ibretler vardır. Bunların en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Şeytanın Nuh amine yaptığı süslemeler, aldatmalar. Salih insanların ölümlerinden sonra şeytanın Nuh'un kavmine ölen salihlere tazim etmelerini gerekli kılması, salih insanların heykellerini oturdukları yerlere dikmek için şeytanın Nuh kavmine vesvese vermesi, buradaki insan nasbın çoğuludur. Bundan murad ise bu salih insanların suretleri üzere onların putlarını şekillendirerek oturdukları alanlara dikmeleri ve putları bu salih insanların isimleriyle isimlendirmeleridir. Nuh kavminden başkaları geldi. Şeytan onlara sizden öncekleri bu putlara taparlardı. ibadet ederlerdi diyerek vesile verdi. Bunun üzerine onlar da putlara tapmaya başladılar. Şeytan Nuh kavmini alaya aldı. Onlar da şeytana itaat edip onun ordusunda askerler oldular. Şeytanın hizbinde çalışan birer iyi oldular. Oysa onların üzerine farz olan şeytandan yüz çevirmeleriydi. Çünkü şeytan onların apaçık düşmanlarıydı. Allah şöyle buyuruyor. ''Şeytanın adımlarını takip etmeyin. O size apaçık bir düşmandır. O size kötülük ve hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.'' Bakara 168-169. Allah'a ibadetin şeytana isyan demek olduğunu bilmeleri onların üzerine farzdı. Vesvese olarak iba ettiği her şeyde muhalefet etmelerinin kendilerine mutlaka gerekli olduğunu bilmeliydiler.'' Cenab-ı Hak bu konuda muvahhid yani tevhid ehli kullarından söz almıştır. Şöyle buyuruyor. Ey Ademoğulları! Şeytana tapmayın diye sizden söz almadık mı? Muhakkak ki o sizin apaçık bir düşmanınızdır ve bana ibadet edin işte doğru yol budur diye emretmedin mi? Şeytan sizden birçok kimseyi taptırmıştır. O vakit niçin akıl edenlerden olmadınız? Yasin 60-62. Ayetler Yine hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. O ancak kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Fatır 6. ayet. Hadis-i şerifte onlara ibadet olunmuyordu. Yani putlara. Ta ki bunlar yani putları ilk yapan nesil ölüp ilim ortadan kalkınca onlara ibadet olunur oldu. Tensehu nes den gelir. Yani zayil oldu ortadan kalktı demektir. Kuşmihen'inde de şöyle geçer. Nesul ilmi yani alimlerin yok olmasıyla ilmin eserlerinin yok olması cehaletin her tarafı kaplamasıdır. Hatta öyle ki tevhid ile şirkin arasını ayırt edemez oldular. Dolayısıyla Allah'ın katında kendilerine fayda verir zanlıyla şirke düştüler. Demek ki şeytan bin sene zarfında hedeflerinden tek birini dahi gerçekleştirmeye güç getirememiştir. Çünkü şeytanın hileleri alimleri bağlayamıyor, onların arasında şeytanın malına rağbet olunmuyordu. Çünkü onlar yeni olan her şeyi Allah'ın şeriatına arz ederler, yeni meselelerini Allah'ın hükmüne göre çözümlerlerdi. Onlar indinde ibadet ancak Allah'ın meşru kıldığı şekliyle mümkündü. Ne zamanki cehalet yayıldı ve alimler öldü, şeytanın emirleri yerine getirilir ve sözleri dinlenir oldu. Bundan dolayı peygamber ve rasullerin sonuncusuna ilk inen ayetler yani peygamberi Femze, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rabbin ki kalem ile yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti ayetleridir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Erkam bin Erkam Ebi Erkam'ın medresesinde sahabelerine öğretmeye ve onları terbiye etmeye başladı. Bu yüce medreseden öyle ilim çıktı ki şeytan onlara yaklaşmaya cesaret bile edemiyordu. Zaman birbiri ardınca dönüp duruyordu. Öyle oldu ki ilim ve alimler azaldı. Medrese ve üniversiteler çoğaldı. Şeytan kendi askerinden nefer olarak hizmetçi edindi. Başladılar metotlar koymaya ki bu metotlarda şerii ilim yok sadece ismi vardır. Bu hastalıklı metotların gölgesinde de sapıklık davetçileri çoğaldı. Müslümanların beldeleri tahripçiler için birer mera oldu. Bidat ve heva ehli için birer sığınılacak yer hariçten gelen her fikir ve düşünce için bir tecrübe meydanına döndü. Putlara ibadet tekrar geri geldi fakat bu putlar çağdaş ve yenidirler. Bu putları yeni kahinler bir takım yeni şekil ve üsluplarla takdim etmişlerdir. Bu putların başta gelenleri ise milliyetçilik, ulusçuluk, sosyalizm, demokrasi, laiklik ve varoluşçuluktur. Ve her gün yeni bir put isimleri işitmekteyiz ki o konuda Cenab-ı Hak hiçbir delilde indirmemiştir. Yani bu putların öyle zannedildiği gibi herhangi bir fonksiyonları, selahiyetleri de yoktur. Şeytan Nuh kavminden bire Allah'tan başkasına ibadet etmelerini istememiştir. Eğer böyle yapsaydı hiç kimse ona icabet etmezdi. Onlara yavaş yavaş yaklaştı. Bu yaklaştığı yerde şeytanın o salih insanları sevdiği iddiasıydı. Şeytan ebedi hatırlanmaları için onların heykellerini yapmalarını yapmalarının gerektiğini fısıldadı. Geriye kalan alimlerin de yok olmasından sonra gelen cahillere kendilerinden öncekilerin bu putlara ibadet ettikleri yolunda vesvese verdi. Onlar da icabet ettiler. Şeytanın vesileleri konusunda işte İbni Kayyum rahmetullahi aleyh çok güzel örnekler anlatmaktadır. Önemine binaen naklediyoruz. Şeytan sürekli olarak kabirlere ibadet edenlere, peygamberlerin ve salihlerin kabirlerine türbe yapmayı, oralara sürekli gidip gelmenin, oralarda ibadet etmenin, onları sevmekten ileri geldiğine dair vesvese verir. Kabirlerin yanındaki duaların makbul olduğunu onlara fısıldar. Sonra bu merhalelerde kabirlere dua etmeye onları sevk eder. Allahü Teala'ya karşı kabirlerle yemin etmeye onları iletir. Çünkü eğer Allah dilerse kendisine karşı yemin edileni üstün kılar veya kendi yaratıklarından birisiyle dua edilince onu kendi katında yüce tutar diye vesvese vermiştir. Bu merhale onlarda yerleşince kabirlere dua ve ibadet etmeye sevk eder. Bu da yerleşince onları Allah'tan başkasından şefaat istemeye yöneltir. O salih insanın kabrini put edinmeye, onun üzerinde kandiller yakmaya ve bir takım bezler bağlama mertebesine nakleder onları. Kabir tavaf edilir, selamlanır, öpülür, hacc edilir ve orada kurban kesilir bir hale gelir. Bu merhalede onlara yerleşirse, bundan sonra insanları kabre ibadete ve orasını bayram ve ziyaret yeri edinmeye çağırma derecesine nakleder. Onlar da bu durumu kendilerine hem dünyaları hem de ahiretleri için faydalı görmeye başlarlar. Nitekim işte salihlerin, velilerin kabirleri ziyaret edilmekten başka bunun bayram yeri gibi kutlanması, o şekilde şenlikler yapılmasına en güzel örnek her sene Mart ayında 18 Mart Çanakkale Zaferi üzerine Çanakkale şehitliğinin ziyaret edilmesi son örneklerinden birisi bunu. Bütün bunların tamamı İslam dininde zaruri olarak bilinir ki Allah'ın Peygamber ile gönderdiği tevhidin neşv nevasına yani yayılmasına ve Allah'tan başkasına ibadet olunmaz esasına tamamen zıttır. Bu merhalede onlar da tamamen yerleşince bu defa şeytan onları bu gibi şeyleri nehyedenlerin, yasaklayanların bu yüce derecelerin kıymetini düşürüyor. Onların mertebelerinden düşürüyor zannına ve onlar için hiçbir hürmet ve kıymetin kalmadığı düşüncesine nakleder. İşte siz bizim şehitlerimize saygı göstermiyor musunuz? Siz bizim velilerimize saygı göstermiyor musunuz? Gibi bir vesvese verir. Bundan dolayı da müşrikler şirk özelliklerini men edenlere karşı gazaplanır ve kalpleri onlara karşı tiksinti duyar. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Allah bir olarak zikredildiğinde yani yalnızca Allah zikredildiğinde ahirete iman etmeyenlerin kalpleri tiksinir. Fakat Allah'tan başka mabutları zikredilirse o zaman sevinirler. Zümer suresinin 45. ayet. ''Bu durum pek çok cahil ve ahmakların nefislerine sirayet etmiştir. Kendisini ilme ve dine nispet eden pek çoğuna da bulaşmıştır. Öyle ki ehli tevhide düşman olmuşlardır, hakaretler yağdırmakta ve insanları onlardan nefret ettirmektedirler. Buna mukabil ehli şirki dost edinmekte ve onları üstün tutmaktadırlar.'' Onların Allah dostları olduklarını, Allah dininin ve peygamberinin yardımcıları olduklarını zannediyorlar. Allah ise bundan tamamen biridir. Enfa suresi 34. ayetinde Onlar onun yani mescide haramın yardımcıları değillerdir. Onun yardımcıları ancak muhtakilerdir. Yani takva sahipleridir. <gülüyor> Yakın tarihimizi araştırdığımızda görürüz ki şeytanın askerleri ilk liderleri Nuh kavmine karşı çizdiği planın aynısını tatbik etmektedir. Buna delilimiz ise her işlerinde ümmetimizin içinde bulunduğu bozukluklar ve İslam'dan uzaklaşmaları birdenbire meydana gelmeyişidir. Bunlar nice merhalelerden sonra tamamlanmıştır. Buna örnek olarak kadın meselesini ele aldığımızda göreceğiz ki İslam düşmanları ilk önce kadının öğrenimini slogan olarak ortaya atmaktadırlar. Bu yerleşince bu defa istedikleri metotları koyup erkek ve kadın hocalar getirip onların nezaretinde eğitim yaptırıyor. Arkasından Müslüman kadınların batılı kadınların sapıklıklarını taklit etmeleri ve onları kendilerine örnek almalarını güzel göstermeye başlıyorlar. Bu da kökleşince bu defa örtünün çıkartılma naraları atılmaya başlanıyor. Çünkü örtü onların zanına göre bir tür tutsaklık ve İslam dininde de aslı yok bir şeydir. Öyle iddia ederler yani. Bu da bu defa kadın erkek eşitliğini, kadının erkeğe siyasette mirasla ve devlet işlerindeki idarede, kısaca hayatın her safasında eşitle beraber olması gerektiğini aşlıyorlar. Bu da yerleşince arkasından eğer kadın zina yapsa ona ceza verilmemesine dair kanun çıkartırlar. Çok ilginçtir. Ee, şimdi bu hükümet diyor ki işte biz başörtüsü bizim davamız falan filan diyor. Ee, Avrupa Türkiye'ye dayattı. zinaî suç olmaktan çıkarın diye. Evet. Tayyip Erdoğan dedi ki biz asla böyle bir şey kabul etmeyiz dedi. Brüksel'den çağırdılar. Brüksel'de artık ne konuştularsa geldi. Kabul geldi. Bundan sonra işte bu meseleden bir daha bahsetmeyin dedi. Hı hı. E sen örtüye örtü bizim davamız diyorsun. O emrediliş amacı olan zinaî suç olmaktan çıkarıyorsun. Evet. Çok ilginç bir manzara. Bugün İslam beldelerinde şeytanın geniş bir hakimiyeti vardır. Şeytan kendisine tabi olanlara evliyalı, evliyaların kabirleri üzerine büyük ve görkemli kubbeler yapılmasını süslü göstermiştir. O kabirlerin bulunduğu yerleri yüksek ve süslü yapmalarını şeytan onlara öyle zinetli göstermiştir ki hayattaki pek çok insan o yerlerin kendileri için birer mesken olmalarını temenni etmektedirler. Yine şeytan sapıkların bu yerlere tazim için davete çalışmalarını ve o makamlarla tevessül için gayret sarf etmelerini onlara çok süslü göstermiştir. Öyle ki e, mesela türbe yaptırılıyor, bu türbe için para toplanıyor, hayır adı altında. Evet. Bu durumda insanlar o ziyaret yerlerini hac etmeye başlarlar. Onların etraflarında tavaf eder ve oralarda kurban keserler. Onların vasıtasıyla dua eder ve şefaat isterler. Kabir sahiplerinden öyle şeyler isterler ki bunlar sadece Allah'tan istenecek şeylerdir. Şair Hafız İbrahim bazı kabirleri ziyaret edip oralarda birçok malın sarf edildiğini garipseyerek şu beyitleri söyler. Canlılarımız... Bir dirhemle rızıklanamaz, ölüler binlercesiyle rızıklanır. Yani canlılarımız bir dirhem bile bulamazken ölülerimiz evet. e, altınlarla süsleniyor hatta. Denir ki bu kutuptur, Mustafa'nın kapısıdır ve kendisiyle ihtiyaçların giderildiği vesiledir. Ben ise hayatta her şeyden mahrumum, ey dünya yiyecek bir avuç unum dahi yoktur. Bu makamların, türbelerin en önemlileri şunlardır. Mısır'da Bedevi, Hüseyin ve Zeynep, Şam bedelerinde İbn Arabi ve Zeynep, Irak'ta Geylani, Ali ve Hüseyin, Yemen'de ise Ayderus'tur. Bunlar hayali türbe ve makamlardır. Ali'nin, Zeynep'in ve Hüseyin'in buralarda defnolunduklarına dair en küçük bir delil de yoktur. Yani Türkiye'de de işte Şanlı Urfa, işte İbrahim Aleyhisselam'ın adına Balklıgöl, İbrahim Aleyhisselam'la alakası yok aldık Föhran'ın. Ee, Serkan Tekin diye bir genç var. E, Arapçası güzel İtikadına biraz muskulat var ama Devletin sivritmeye çalıştığı bir adam e, O güzel bir şeyler söyledi Halk tepki gösteriyor şimdi İşte ben e, şşt, Balıklı gölün balığından yerim dedi Evet e, Halk da Buna karşı çıktı çünkü yıllardır bir efsane var. Oranın balından yiyen belaya uğruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Halbuki balık Allah'ın haram kılmadığı bir şeydir. Evet. Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılmaksa Allah'a ortak koşmaktır. Bundan önce Peygamber Efendimiz e, müşrik topluma gönderildiği zaman tebliğlerinden birisi buydu. Yani kutsi bir hadiste Allah'ın şöyle buyurduğunu ha haber veriyordu. Uzun bir hadis sadece ilgili kısmı söyleyeceğim. Al benim haram kılmadığımı haram kılıyorlar. Yaptıkları şuydu. Belli koyunlar veyahut develeri biz bunları Allah'a adadık diyerek işaretliyorlardı ve bunlara evet. yük vurulmayacak, bunlardan istifade edilmeyecek, tüyleri biçilmeyecek ve yenilemeyecek etleri diyerek kendilerini haram kılıyorlardı. Allah. Böyle bir şey ben hatırlıyorum. Öyle bir şey hangi programda? var? Post TV'de mi seyrettim? Ona ben bir şey seyrettim ben. Develeri yemediler falan. Uzun bir müddet develeri hatta adamın ekili tarlasını Gariban birisinin tarlasında falan doyurdular falan bir şeyler hatırlıyorum ben o konuda. Yani öyle bir şeyler vardır. Yani Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığını kendilerine haram kılmış oluyorlar. Oysa bunların dışında sahabilerden pek çoğu fiilen bu beldelerde defno olunmuşlardır. Ama onların isimleri bile bilinmez. Bunların hepsinin ötesindeki e, kabirlere ibadet edenlerin zalim ve tağutlar nezdinde en üstün dini vazifelerde yer almalardır onlara çirkin bir sırdaş olmuşlardır. Allah'a davet edenlerin öldürülmeleri ve sürülmelerinin farzına dair fetvalar çıkartıyorlar. Yani bu Arap ülkelerinde böyle bazı Arap ülkelerinde Türkiye'de ise e, resmi diyanet e, tevhidi anlatanlara ya Vahabi diyor ya mezhepsiz diyor ya e, başka bir okul bulabilirse onu söylüyor. E, eğer bu bir imam tarafından dile getirilirse tevhid daveti bu sefer görevinden alınıyor, sürülüyor, ceza evet. veriliyor. Zaten onu önlemek için değil mi vaazları tek bir merkezi sistemden vaazların verilmesi. Evet. Vaazların tek bir yerden verilmesinin tek seferi o bu bence. Tabi hiç kimse şahsi bir takım vaazda bulunamasın Anlamıyor. diye. Çünkü ben çok yatıyorum. Bir zamanlar bu biz İvediye vaaz giderdik. Orada muhterem bir not vardı. İş Eskiden var. böyle şeyler vardı. Evet. Mesela Hacı Bayram'da bir imam vardı. Aktüel konuları ele alırdı genelde. Evet. Güzel tespitler de vardı. Bu adamın sonunda fark ettiler. Artık şikayet mektiler de oldu. Nasıl oldu? Bunu sürdüler yani. Buna benzer şeyler oluyor. Efendilerinin her yaptıkları işleri güzel gösteriyorlar. Bunun içinde pek çok fesat ve küfür olsa dahi böyle güzel gösteriyorlar. Üzücü olan şu ki bu kabirlere ibadet edenlerin tabileri ve yardımcıları vardır. Hala onlara hüsnü besler. Onları Allah'a davetçi zannederler. Onların bir takım iştihatları da vardır ki o konuda görüş ayrılığı olsa bile hürmet edilmeleri farzdır. Ve işte bunun gibi sisli havalarda münafıkların ticaretleri adeta çiçek gibi açar, genişler. Bu münafıklar ki kötü alimlerin yanında pek çok menfaat ve çıkar sağlarlar. Şu dünyada insanların en sefili münafıklara karşı münafıklık yapanlardır. Onlar kendi nefisleri üzerine yolu kısaltmaya güç getirememektedirler. İslam suretleri, heykel, resim ve fotoğraf bunları haram kılmıştır. Çünkü putlara ibadet etmeye sebep olmaktadırlar. Daha önceden gördük ki Nu Aleyhisselam'ın kavmi salih insanların resimlerini yaptılar. Onlar öldükten sonra arkalarından gelenler de bu resimlere ibadet ettiler. Ve onları kendilerine putlar edindiler. Şimdi düşünün tarikatlarda rabıta diye bir usul vardır. Bazı tarikatlar fotoğraf kullanır bazıları da bunlara karşı çıkar. Resim haram kılınmıştır diye. Resim haram kılınmamış olsa, onlar resimle yapacak bu iş. Bir, biri fotoğrafla yapar, biri fotoğrafsız yapar. Fakat ikisinde koştuğu şirktir halbuki. Aynı şey. Ama Aynı iş şey şey yapıyor. O ondan temizleşiyor. Birisi daha tahvalı gibi gözüküyor. Sadece. <gülüyor> İlginç bir durum var. Sadık ve Masum, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve doğrulanmış, Allah tarafından tahsik edilmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü insanların en şiddetli azaba uğrayanlarının musavvirler, yani heykel ve resim yapanlar olduğunu bize haber vermiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen rivayette şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyuruyor, yani kutsi bir hadis. ''Benim yarattıklarım gibi yaratmaya kalkandan daha zalim kim vardır?'' Madem zerre veya bir buğday tanesi ya da bir arpa tanesi yaratsalar ya... Bu hayırlı Müslüm'ün rivayeti bu. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Allah Resulü benim yanıma geldiğinde bende üzerinde resimler olan bir perdeyi kilere asmıştım. Onu aldı ve parçaladı, yüzü kızarmıştı. Şöyle buyurdu. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah indinde azaba uğrayan insanların en şiddetlileri Allah'ın yarattıklarına benzer şeyler yapanlardır yaratma konusunda Allah'a benzemeye kalkışanlardır. Ayşe radiyallahu anh dedi ki bunun üzerine ben de onu parçalayıp bir veya iki yastık yaptım. Yastık yüzü yaptım. Said bin Ebil Hasan'da bir adam İbn Abbas radiyallahu anh'a geldi ve dedi ki ben şu resimleri yapan biriyim. Bu konuda bana fetva ver. Bunun üzerine İbn Abbas ona dedi ki bana yaklaş. Adam da ona yaklaştı. Sonra İbn Abbas bana yaklaş dedi o da yaklaştı. Ta ki elini adamın başına koyunca kadar yaklaştı. Sonra dedi ki sana Resulullah sallallahu aleyhi ve işittiğimi haber vereceğim. Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim. Bütün musavvirler, heykel, resim vesaire yapanlar cehennemdedirler. Yapmış olduğu her resme can verilir de onlar ona cehennemde azap verirler. Daha sonra i̇bn Abbas adama dedi ki eğer mutlaka resim yapacaksa ağaç resimleri ve ruhu olmayan şeylerin resimlerini yap. i̇bn Abbas radiyallahu anhına Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim diyor bir diğer bir hadiste. Dünyada kim herhangi bir resim yaparsa kıyamette ona can vermekle mükellef tutulur. O da can verici değildir. Bu hadislerden şekilleri ve çeşitleri ne olursa olsun bütün resimlerin haramlığını öğreniyoruz. Yani canlı resimlerin. Bu haramlık konusunda gölgesi olan heykelle gölgesiz olan fotoğraf arasında hiçbir fark da yoktur. Yine resim yaptırmanın da haramlığını öğreniyoruz. İster el ile isterse alet vasıtasıyla olsun aynıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali rahmet, radiyallahu anhı gördüğü her resmi yok etmesi için göndermiştir. Ebil Heyyac el Esedi, Ebu Talib'in oğlu Ali bana dedi ki: "Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdiği şey üzerine seni göndereyim mi?" O hiçbir resim bırakmayıp hepsini yok etmem ve yükseltilmiş hiçbir kabir bırakmayıp hepsini düzeltmemdir. Ben de seni bu görevle gö görevlendiriyorum." diyor Müslim'in hadisi bu. Resimlerin haramlarını zikrettikten sonra İmam Nevevi Allah ona rahmet etsin şöyle diyor: ve bu konunun tamamında gölgesi olanla gölgesiz olan arasında hiçbir fark da yoktur. Mezhebimizin yani Şafii mezhebinin bu meseledeki özü budur. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonraki alimlerin çoğunluğu da bu görüş doğrultusunda söylemişlerdir. O görüş, Sevri'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin ve diğerlerinin yoldur. Seleften bazıları demişlerdir ki, ancak gölgesi olan nehy olmuştur, gölgesi olmayan resimler için herhangi bir sakınca yoktur. Bu görüş yanlış bir mezheptir. Çünkü bütün resimler hakkında mutlak olarak gelen hadislerin yanı sıra, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, perdedeki resimleri reddetmesi, Bunların da mezmum yani haram kılınmış olduğunda hiç kimse şüphe etmez. O perdedeki resimlerin gölgeleri yoktu. diyor. Yani fotoğraf gölgesizdir, yasaklanan gölgesi olanlardır diyorlar ya. Perdedeki resmi kaldık diyor Allah R.A. O perdedeki resmin de gölgesi yoktu. Yani onlar bir heykel değildi. Evet, Zühre şöyle diyor. Resimdeki nehi umumidir. Üzerinde resim bulunan bir şeyi kullanmak ve içinde resim bulunan eve girmek de böyledir. Bu resmin elbise üzerinde basılmış rakam, nakış ve resim olmasıyla olmaması birdir. Bu resim duvarda olması veya elbise üzerinde olması ya da çiğnenen, basılan bir yaygı veya çiğnenmeyen bir yaygı üzerinde olması da fark etmez. Bu umumi nehi hadislerin zahiriyle amelen elde edilmiştir. Özellikle Müslüm'ün zikrettiği ennemruka yani üzerine dayanılan yastık hadisi bu umumi nehiye davet etmektedir. Bu görüş kuvvetlidir. Hafız İbni Hacer el yukarıda zikri geçen İmam Nevevi'nin özetlediği sözlerini zikrettikten sonra şöyle diyor. Ahmet İbni Hanbel'in rivayet ettiği Ali radıyallahu anh dengeler hadis gölgesi olan da gölgesi olmayan da umumen hepsini kapsadığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Gördüğün her resmi yok et diyor çünkü. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hangi biriniz Medine'ye gidip orada hiçbir put bırakmadan hepsini kıracak ve hiçbir resim bırakmadan onları yok edecek? Bu hadiste kim bundan herhangi bir şey yapmaya tekrar dönerse o kişi Muhammed'e indirileni inkar etmiştir ibarisi de vardır. Ve Hafız İbn Hacer Ayşe hadisi üzerinde şöyle diyor. Muhakkak ki bu resimleri yapanlar, Kıyamet günü azap olunacaklardır. Devamlı diyor ki, buradan anlaşılır ki resmin haramlığında o resmin gölgeli veya gölgesiz olması, yağlı boya veya nakışlı olması, yontma veya dokunmuş olması arasında hiçbir fark yoktur. Bu asırda bazı alimler tasvirin yani fotoğrafın caizliği görüşündedirler. Bu görüşleri konusunda hiçbir delil yoktur. Bilakis deliller fotoğrafın haramlığını desteklemektedir. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: İçerisinde resim bulunan eve melekler girmez. Buraya, Burada resmi mutlak olarak zikretmiştir. Resmin muayyen bir çeşidiyle tahsis etmemiştir. Şeyh Mustafa el-Hammami'nin fotoğraf olan resimlerin mübahlığını söyleyenlere karşı söylediği sözü beni hayrete düşürmüştür. Muhakkak elle yapılan resimler men edilmiştir. Bu bana göre tıpkı yırtıcı aslanı salıp da öldürdüğünü öldüren veya elektrik düğmesini açıp da kendisine dokunan herkesi yok eden ya da yemeğe zehir koyup da ondan yiyen herkesi helak eden kimseye benzemektedir. Çünkü kendisine öldürmek ithamı tevcih edildiğinde der ki ben öldürmedim zehir aslan ve elektrik öldürdü. Arkasından da deli olarak şu sözünü sıralar öldürmek ancak el ile olandır bu ölüleri asla uzatmadım peki onları öldürmek nasıl olur da bana nispet edilir böyle diyene şu şekilde söylenir şüphesiz ölüm öldürme vasıtalarından herhangi biriyle ruhun çıkartılmazdır zehir elektrik ve yırtıcı hayvan da öldürme vesilelerindendir buna göre kim bu vesileleri kullanırsa o kişi öldürme suçunu işlemiştir İsterse elini hiç uzatmamış olsun İşte resim de böyledir resimde Murat sureti icat etmektir bütün bela resimdedir eğer istersen cihazla çekilen resmin günahının elle yapılandan kat kat fazla olduğunu söyleyebilirsin. Bilakis cihazın bir anda çektiği resmi ressam eliyle ancak senelerce uğraşarak yapar. Azap ise ne kadar resim meydana geldiğine göredir. Buradan da kesinlikle anlarsın ki bir resmi yapmak büyük bir masiyettir. Isyandır. Buna ikinci resimde eklenirse masiyette ikinci defa tekrar edilmiş olur. Böylece resim her çoğalışında o resmi yapanın günahı da hep çoğalmaktadır. Ve biliyorsun ki azap da günah miktarıncadır. Buna göre resim çoğalıkça azap da çoğalır, şiddetlenir ve uzar. Bütün tavsilatı geçenlerin dışında olarak kendisinde gerçekten fayda bulunan ve zaruret bulunan tasvirlerin caizliği müstesna olmuştur. Şey, Nasülüdin Elbani şöyle diyor. Sözlerimi bitirmeden önce şuna dikkat çekmeyi de ihmal etmemeliyim. Muhakkak biz her türlü resmin haramlığı görüşündeyiz. Bunda da kesin azim halindeyiz. Fakat bununla beraber kendisinde mutlak bir fayda olan ve herhangi bir zarara yakın olmayan resimde de bir mani yoktur. Bu faydada aslı mübah olan bir yol ile olmalıdır. Tıpta, coğrafyada kendisine ihtiyaç duyulan resim, suçluların yakalanmasına yardımcı olan resimler, suçlulardan korunmak için onların tanınmasını sağlayan resimler ve bunun gibileri caizdir. Hatta bazen olur ki o resimlerden bazısını yapmak vacip olur. Bu konuda delil olarak şu iki hadis-i şerif vardır. Ayşe radiyallahu anh'a ben oyuncak bebeklerle oynardım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim kız arkadaşlarımı benimle oynamaları için bana getirirdi. Buhari hadisi bu. Müslüm'de rivayet etmiş. Ve yine ondan gelen bir rivayette de kendisinin oyuncak bebekleri olduğu ve Allah Resulü geldiğinde onları elbisesiyle örttüğü vardır. Ebu Avane diyor ki örtmesinin sebebi oyuncak bebeklerden menonulmasın, yasaklanmasın diyedir yasaklanacak korkusuyla gizlermiş şeyler radıyallahu anh. Çünkü Allah Resulü onu yasakladığı zaman artık ümmete yasak haline geliyor. Bunu İbn-i Sa'd etmiştir. Senet sahihtir. Bu hadisten çocuk oyuncakları ve oyuncak resimleri edinmenin cevazına delil çıkar. Kız çocuklarının bu oyuncaklarla oynaması içindir. Bu resim edinmenin genelde nehyedilmesinden hususileştirerek cevaz vermiştir. Yani genel yasa böyle özel bir takım hükümler istisna ediliyor. Kadı İyad da buna hüküm vermiş ve Cumhur'dan da böyle nakletmiştir. Buna göre Cumhur, kız çocuklarının eğitimi, terbiyesi, küçükten ev işlerine alıştırılmaları ve evlatlarına terbiyeye hazırlıklar için oyuncak bebeklerin alışverişine cevaz vermişlerdir. İkincisi, Rabia binti Muaviz'den dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğini Medine'nin köylerine gönderdi. Medine'nin etrafındaki köyleri kastediyor. <gülüyor> Ve kim oruçsuz olarak sabahladıysa geri kalan gününde oruçsuz olarak tamamlasın. Kim de oruçlu olarak sabahladıysa o da orucuna devam etsin dedi. Rabi'ye binti muav, muavviz devamla şöyle dedi. Biz sonradan oruç tutardık. Çocuklarımıza da oruç tuttururduk. Küçük çocuklara ve mescide giderdik. Onlar için boyanmış yünden oyuncaklar yapardık ve o oyuncakları beraberimize götürürdük. Çocuklardan biri eğer yemek için ağlarsa bu oyuncakları onlara verirdik ta ki iftar vakti gresin diye böyle yapardık. Başka bir rivayette de bizden yemek istedikleri zaman oyuncakları onlara verdik ki onların oruçları tamam olunca kadar oyuncaklarla oynasınlar ibaresi vardır. Yani bakın çocukları e, oruca alıştırma var burada. Aç kaldıkları açlıktan dolayı zıkıt çektikleri zaman da oyuncakla teselli etmeleri bu iki adı şeride, eğer arkasından nefsi eğiten, kültürel eğitimle yardım eden terbiyevi bir maslahat var ise resme cezaz verilmiş ve hoş görülmüştür. Buna İslam'ın ve Müslümanların resimdeki ve resim edilmedeki maslahatlarda eklenir. Yani buradaki maslahatlar az önce bahsettiğimiz e, tıp, coğrafya. E, Kriminoloji yani suçluyu bulmayla ilgili ve bizim işte nüfus cüzdanları gibi bir takım resmi işlerde zarur hale gelen resimler gibi bunlarda zarureti miktarınca e, takdir olunur. Bunun dışındaki ise aslı üzere bakidir, hükmü kalıcıdır. O da haram oluşudur. Şeyhlerin, liderlerin, arkadaşların ve benzerlerinin resimleri ki bunlarda hiçbir fayda yoktur. Bilakis bunlarda putlara tapan kafirlere benzeme vardır. Allah en iyisini bilendir. Bununla beraber Peygamber Efendimizin hadislerinden bir kısmı, bazı yeni ve eski alimlerin muhakkiklerin sözleri de dahil dahil olunmuştur. Bundan murat şirke götüren bütün vesilelerin haram kılınışındaki İslam nikmetini beyan etmeye kastetmemizdir. etmemizdir. Diğer taraftan da şer'i ilimlere mensup bazılarının iftika etmiş olduğu hatanın büyüklüğüne dikkat çekmeyi istedik. Onlar kendi resimlerini kitaplarda, dergilerde, İslami ve gayri İslami gazetelerde yayınlanmasına şiddetli bir hırs göstermektedirler. Adam öyle ki sahih Buhari e, tercüme edilmiş 16. Eee bunu kendi fotoğrafını koymuş. <gülüyor> yani halbuki Buhari'nin tercüme ediyorsun. Yani orada hadis var bak yasaklı bir resmin. Bir başta başta senin örnek olman lazım bu işe. Hatta bazıları başarılı pozları seçmekte Mahir olan fotoğrafçıları tercih etmektedirler Ve o fotoğrafçılar Değerli üstadın özel elbiseler giymesini isterler Tıpkı onların nasıl oturacaklarını Poz vereceklerini ayarladıkları gibi İnşallah bugünlük burada Bırakalım Allah izin verirse önümüzdeki e, Toplantılarımızda Nuh Aleyhisselam'ın daveti konusunu işleriz. Sağolun.